Bismillahirrahmanirrahim İnşallah ve konumuz muhteremler Miraç Bahsiyonun inşallah Miraç'ın iki boyutu var Miraç'ın Biri Mekke'den Kudüs'e Giriş kısmı Buna İsra deniyor buna İsra deniyor buna Sonra Kudüs'ten göklere olan kısmı ise Miraç deniyor. Tabu bu iki kısım bir sohbete sığmayacağı için bu inşallah olursa inşallah İsra bölümünü Miraç'ın İsra gece yürütme anlamına geliyor. Bu Miraç olayı peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi. Mucize ne anlama geliyor? Acize yücüzü fiilinden isim faildir. Varlıkların aciz kaldığı olay demektir. Eğer bir peygamberin gösterdiği mucizeyi bir varlık yapabilirse İster melek, ister eserci yapabilirse, o mucize olmaz. Mucize, demek ki bütün varlıkların, aciz olduğu, bir olay. Buna mucize adı verilir. Her peygamberin, mucizesi vardır, hepsini vardır, mucizeleri. Bu tabi, peygamberin bakımına göre de, değiştiği gibi, bir de o döneme, zamana göre, topluma göre de, Bundan değişildiler. Mesela Musa Efem zamanında sihir büyü işi çok rabaştaydi. Günümüzde bir kelime kullanacağım pek değil belki ama günümüzde gafillerin topun peşinde koştuğu gibi ekran peşinde izlediği gibi o dönem insanları da hep sihir bazaran sihirle besloldular. O dönemde de. Mevla Musa Aleyhisselam'a da o mucizeyi verdi Mevlam'da. Elindeki asa ile Musa Aleyhisselam Hazretleri bütün sihirleri iptal ediyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında da tıp ilmi biraz da getirdiği düzenler vardı. Bunlar şeydi Allah da Hüsna Aleyhisselam'a da tıp ilmini verdi nasıl tıp ilmine ama doğuştan kör olan kişinin gözünü açıyordu. Yani tıbbın ulaşamayacağı bir yenilik olmuş oluyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi son peygamber olduğu için onun lisesi de bütün zamanı kapsadığı için daha farklı olması gerekiyordu. Bir de Peygamberler mucizeyi göstermek onların elinde bağlı değil peygamberlere. Yani bir peygamber dilediği zaman mucizeyi göstersin ya da ondan yaralansın bunu elinde değil. Allah Teala Mevla'mız dilediği zaman, Mevla'mız izin verdiği zaman o zaman peygamber ancak ki mucize olayını gösterebilir. Bir de hangi peygamber bir mucize göstermişse onda evvel mutlaka o peygamberin başı sıkılmıştı. O peygamber çok dar bir duruma gelmiştir. Öyle bir zamanda Rabbim onlara bu yardım eder. Bu Miraç olayına da baktığımız zaman Miraç'tan bir yıl önce... Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin çok sevdiği, zevcesi Hatice Valide vefat etti. Yine harahtan üç gün geçmeden Peygamberimizin amcası hem koneşi reisi olan Ebu Talip. O da vefat etti. Biri Peygamberimiz'e de evinde destek idi. Hatice Validemiz. Diğeri dışarıda Peygamber'in destekini tabi peygamber de olsa o da insan o da beşer o da yorulur o da tabi daralır sıkılır ne de olsa bir maddi desteğe de ihtiyacı oluyor peygamberlerinde bir de Bire bunun ötesinde Ebu Lev denen o meşhur kafir de Kureyş'in reisi oldu bir söz var ya Kambur kambulusi bin derleten, öyle oldu. Ebu Leheb, Peygamberimizin amcası olduğu halde, en amanslı düşmanı. O da Kureyş'in reisi olunca, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, artık Mekke Mükerreme'de, tebliğ görevi yaptırılmaz hale geldi Peygamberimize. O kadar şiddetli baskı peygamberimize, zulüm peygamberimize. Mesela bir evliya olsa, evliya ne yapar? E ne yapayım? Ben bunları söyleyeceğimi söyledim. Dinlemiyorlar der. Çekilir zaviyesine kenara çekilir. İbadet meşgul olur. Ama peygamberlik öyle değil Yani peygamberlik çok ama en güç, en güç bir görev böyle. Yaşadığı sürece ne kadar eza cefa görse hakartı tek tekmelense, dövülse de görevle devam edecek. Son nefesine kadar peygamberlik. Efendim dinlemiyor bunları beni. O öyle bir özür olmuyor peygamberim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o ara Taif'e gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Taif ve Kemiklerime yakın bir yer. Onunla dinine davet etti. Tabi imtihan bu ya henüz vakti gelmemiş. Orada da insanlar peygamber e sahip çıkmadılar. İmana gelmediler. Peygamber tekrar Mekke'ye mükireme döndü. Hatta orada peygamber Aleyhisselam taşlandı. Orada peygamber yaralandı. Ayağından falan kan peygamberimizin. Tekrar Mekke'ye geldi peygamber Aleyhisselam zeteri. Amcasının kızı var peygamberimizin. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hâni biliyorsunuz peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o evde büyüdü peygamberimizle peygamberimiz o hamca kıza beraber büyüdüğü için onu da bir kardeş gibi idiler onu peygamberimiz çok severdi e, peygamberimiz o gece onun evine gitti yatsı namazdan sonra Ümmü Hâni evine gitti o Ümmü Ali Hazretleri evet kadındı muhteremden ama erkekten daha erkek bir kadındı böyle işte. Peygamberimiz misahabe gidince ben uyumayayım belki Resulullah'a bir düşman bir şey yapma kalkışır gece diye kılcını aldı babasının kılıcını aldı ölmüştü babası babası kılıcı aldı gece hep evin çevresinden dolaştı, uyumadı sabaha kadar böylece. Öyle bir kadın yani böyle. Dolaştı. İşte o gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Miraç olayı vuku buldu. O gece. Miraç'ın iki bölüm var dedik. Biri İsra bölümü. Mekke'de Kudüs'e olan kısmı. Bu kısım Kur'an-ı Kerim ile sabit. Ayet-i Kerim ile sabit hem de İsra Suresi deniyor. Ki bu ayetin ismi bu sureye veriliyor. Bu İsra Suresinin birinci ayetinde ve bize bunu buyuruyor kardeşler. Şimdi tabi Peygamberimizin bu yaşadığı olayı anlatması gerekiyor. Mesela bir normal bir insan Allah'ın sevgili salih kulu gerek rüya aleminde gerekse uyanık halinde kişi bir keramet görse kişi görse, nuru görse bir şeyler görse bunu söylemeyesa mecbur değil hatta bazen saklaması daha da iyi oluyor belki. evliya da bunun gibi evliya da çok sınır bakıyor evliyullah yani evliyanın sırlarını bir göğüs açıp okuyabilsek, okuruz tabi ama. Film çekmiyor onu böyle. Çekmiyor onları böyle. Onları. Onların böyle milyarda birini görebilsek, evliyanın neler neler var sırrında. Fakat evliyalar da bu kerametini, sırrını insanlara söylemeye mecbur değiller. Hatta saklamaya mecburlar çoğunu. Bir evliyullahı eğer ehil olmamayan kişiye bir sır verirsem başına bela da geliyor bana işe. Ama peygamber onların işi başka işte o Yani peygamber ne yapacak? İnkar edeceğini bildiği halde yine bunu insanlara söyleyecek, söyleyecek. Bu için Allah Teala Mevlamız peygamberimize tasdik için velamız ayet-i gönderdi. Mevlamız şuna bu ayet-i kerimesinde Bismillah. Sübhane lezi esra bi'abdi Sübhane masar deniyor buna. Sebbaha fiilinden masar oluyor. allah Teala'yı tesbih etme anlamında Masar tabi ilmi olarak buna fazla girmeyeyim pek anlayamayacağı şey için fiili masuf mastadır bu. Yani yüse bi'llahi sübhanel anlamında Allah Teala'ya Mevla'mızı çok çok tesbih ederim. Hatta burada çoktan Murat da sürekli anlamına geliyor. Allah Teala'ya Mevla'mızı sürekli çok çok tesbih ederim. Allah Teala sübhandır. E ne anlamına geliyor Sübhan tesbih muhteremler? Şimdi tesbih diye aklımıza belki de o dizili iperşeğe gelebilir böyle. Boyuncu tanrının aklına gelebilir. Biz ona tesbih ediyoruz Türkiye'de. Tesbih diyoruz. Aslında tesbih allah Teala Mevlamızı noksan sıfattan tenzih etme anlamına geliyor. Yani şu önemli konu, tesbih konusu böylece. Çünkü namaz-ı Allah Allah'a tesbih var, Sübhane diye. Secde'de Allah'a tesbih var. Namaza girişte Sübhane okuyoruz, Allah'a tesbih var. Namaz-ı mütakip allah Teala tesbih ediyoruz, Sübhane diye. Bu kadar önemli bu tesbih konusu. Nedir bu? Yani allah Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan bir berra öte, zehdir Elhamdülillah. Her türlü noksanlıktan Allah münezzehtir. Nedir noksanlık muhteremler? Yani bir şeyi haşa akıl erdirememe, bir şeyi görememe, gaflet olma, bir şeyi duymama, güç, kuvvet yetiştirememe anlamına geliyor. Allah hatadan kadar varsa ne kadar varlıklar varsa her varlığın gücü sınırlı, farklı. Mesela aslanın gücüyle e, kedinin gücü bir değil. Aslanın gücü daha çok kediye oranla çok güçlü, ama yine sınırlı ama. onun yapamayacağı iş, işler aslan da böyle. İnsana bakarak meleklerin de gücü çok birden farklı, ama onun gücü yine sınırlı. Onların bilgileri sınırlı görüşleri duymalı, sınırlı oluyor. İşte Allah-u Teala Mevla'mız sonsuz, sınırsız her sıfatına Mevlamız. Sonsuz ve sınırsız Mevlamız her sıfatında, her şeyi görmesinde. mevla her şeyi görüyor mu? Bizi görüyor mu? Kabalah belki. İçimizde mi? İçimizi yaratan kim? içimizi düzenleyen kim? Beynimizi yaratan. Beyne bu çalışma sistemini veren kim böyle Yani beyinde hücreler var be. Merkezler. Onu da yönlendiriyor bedeni. Merkez, kim o merkezde hücrelere bakınız. Hücrelere bakacağız. Evet, canlı ama bilinirsiz bize göre. Duyan hücre duyuyor Beyin çalışmasın. Kulaktan gelen ses kalır böyle. Şaplak kalırmış işte. falan. Dış kulaktan gelen sesler böyle. Yani duyan, gelen sesleri anlayan, görüntüyü gören hep beyin bunlar arkadaşlar, işte, hücrelere böyle şey. Işte. i̇şte ama bizim nedir görüşümüz? Sınırlı. İlerisini göremiyoruz biz. Sınırlı. Ses duyuyoruz ama sınırlı. Gücümüz sınırlı. İşte Allahu Teala Mevlamız onun her şeyi sonsuz ve sınırsız mesela bir hasta öyle hasta artık müptele olmuş ki imtihan olarak Mevlamız'dan tıp tamam diyor yani tıp elini kaldırıyor teslim ben diyor bir şey yapamam ben bana diyor yani tıp bitiyor öyle hastaya yakalanmış tıp dur böyle buna bir şey yapılamaz böyle diyor her ümete kesilmiş deniz bitmiş yani böyle ama Allah Teala dilerse Böyle bir anda bu terimler der, şey. Hatta bir örnek vereyim Kur'an'dan bu terimler velamızb diyor. Kemün fiydine galibet kesela ilahür velamb Az bir fiye cemaatler, toplumlar çok cemaatlere Allah'ın izniyle galip geliyorlar. Bizillah Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah asarı aklına geliyor ama. Bakın şimdi muhteremler Allah-u Teala Mevlamız dilerse Mevla dilerse az bir toplum az bir toplum çoğu bir toplara galip üstün gelebiliyor gelebiliyor bu tabi insanı açısından geçerli bu e mikroplu açısından orada da geçerli işte muhteremler yani bir organı artık zararlı mikroplar etmiş organı tamamen kapsamışlar organ artı bitmiş artık ona karşı savaşacak tam bedende ak var ona savaşacak ama onlar artık yenilmişler zayıf düşmüşler böylece ama Allah-u Teala dilerse Mevlam bir anda Mevlam ak yuvarları Mevlam galip kılar az da olsa onları anda Allah-u Teala mağlub eder işte allah Teala Mevlamızın her türlü sıfatları böyle sonsuz sınırsız Şimdi burada mevlam buyuruyor Sübhanellezi Esra biabdihi İşte her türlü noksanda münezzeh olan her şeyi sonsuz sınırsız olan Yüce Mevlamız Ellezi o Mevlamız Esra biabdihi kulunu o gece yürüttü o götürdü oralara yani evet peygamberimiz peygamber de olsa kuldur, beşerdir bir anda kuruluşta gidemez. Göklere çıkamaz ağır bedeniyle. Çıkamaz. Mevlam be ne buyuruyor bir arada? Muhammed çıktı Mevlam buyurmuyor da bakınız. Mevlam buyuruyor. Onu işte o yüce Allah, kulunu o yürüttü gece. Demek ki o bakınca iş tabi değişti. Mevlam değiştir. Hatta bir hemen örnek vereyim, aklıma gelmişken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Miraç Dönüşü'nde, Miraç Dönüşü Peygamberimiz, tabi orada arada anlattı bunları. Koleksiyonu'ya geleceğim inşallah da. Ebu Cehil sordu Ebu Bekir'e, Ebu Cehil. Ya Ebu Bekir, bak ne diyor senin sahiben, Peygamber'in arkadaşını bak ne diyor? gece buradan bir kısa bir anda kulise gitmiş bütün gökleri çıkmış gelmiş bu olabilir mi yani sen bunu yanır mısın ebubikirce cevap ver vakıttan ne kadar diyor peygamber gelmişse yeryüzüne peygamberlerin hepsine cebrahsı selam geldi mi geldi bütün dünyamını kabul ediyor peki diyor Ebu ebubikir Ebu kafire Ey Ebu Cehil ya baktı ya. Bütün insanlar diyor kabul ediyorlar ki diyor, Cevahir Aleyhisselam yer iniyor, iniyor. Nerede iniyor? Sidre Münthahadan, yani yük gökten ötesinden Cevahir Aleyhisselam bir anda yere iniyor, mu? iniyor. çıkıyormuş çıkıyor. Peki o Cevahir ile bir anda yere indiren gökterden, bir anda yük gökten çıkaran mevlaha. Neden Peygamber çıkarmasın müsterihler? Arşverş, devrimet yarattı müsterihler, Yaratıldı. İşte işin özü burada. Efendim nasıl çıktı? Hayır çıkamaz. Peygamber çıkamaz muhteremler. Hatta o sabah Peygamber önce miracını bir müşrik, muannik, gaynacı, müşrik Peygamber şereidi Peygamberimize. Ya Muhammed dedi bir ayağını kaldır bakalım dedi peygamberimize peygamber yani kaldırdı öbür ayağını da kaldır tabi kaldıramaz öbür basması gerekiyor dedi ki şimdi müşrik güldü orada bak iki yerden kesemiyorsun nasıl göklere çıktın işte o zaman bu ayet-i Evet o çıkmadı kendisi çıkmadı kendisi çıkmadı ama sübhanel leziye hem de ayetin başı burada Sübhan tesbih ile başlıyor yani o Yüce Allah Mevlamız sonsuz kudres sahibidir Mevlamız onun mu? onun böyle diyelim yaratır Mevlam böylece. Esra gece yürüyüşe denir Bence bunun sülasisi lazım yani sera gelir, sera olsa gece kendi yürüd anlamına gelir Esra, ifal babına burada naklediliyor, mütahdi oluyor, yürüttü anlamına geliyor. Mesela harca çıktı denir Arapçada. Ahreca çıkardı. Bir abone geliyor. Mevlam diyor? o yüce Mevlamız gece yürüttü, Allah yürüttü. Kimi? Bir abdihi kulunu, kulunu. Mevlamız Peygamber'e sordum. Miraçta Muhterem'de. allah Teala. Habibi Muhammed'im. Hangi ünvandan hoşlanırsın? Hangi ünvandan hoşlanırsın? Resulüm mü? Habibim mi? Hangi ünvandan hoşlanırsın? Seversin? Peygamber böyle boynu büktü de. Ya Rabbi sana kul olsam bana kulum desen onu hoşlanırım. Kulum desen hoşlanırım. Mevlam burada, öyle bir şimdi böyle. Bir abdihi, o Mevla gece yürüttü, bir abdi kulunu, kulun Muhammed'ini yürüttü böylece. İşte bakın muhtemelen böyle, Mevla'ya kul olmak, Mevla'ya kul olmak böylece. Onun dikilmek böyle. Eli bağlamak. Sen benim Rabbimsin. En Rabbi ve ene abdük bu tebi i reisi başı budur muhteremdir. Allahümme ente Rabbim <gülüyor> eygeli başı böyle sen benim Rabbimsin sen beni yarattın ve ne abdük ben senin kulunum. Ayrıca burada bir işaret var. İsa aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu diyenler ya da Allah diyen haşa Allah'ın biri diyenler ve buraya burada allah Teala kulu Muhammed'ini gece yürüttü. Nereden nereye? Arkadan leylen tekrar geliyor burada. Bu da bunu tekiden geliyor. Bir de burada temin var. Leylen, iki üstün. Buna temin deniyor. Bu temin de burada kıllet işin geliyor. Azlık işin geliyor. Yani allah Teala Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni gecenin çok az bir zamanında merham yürüttü. Minel mescidil harami Mescid-i Haram'dan Mescid-i Haram Kabe'yi çevreleyen kısma denir merham. Orta Kabe-i Muazzama Beytullah, kıblemiz Elhamdülillah onu çevreleyen o bölgeye Mescid-i Haram deniyor. Niye Haram deniyor? Orada bazı iş yapması haram oluyor orada böyle işe. Şimdi mesela müslümanlar bir kişi dışarıda, başka bir yerde, Allah korusun birisini öldürse bile, katil bile olsa... ...o kişi bu meşcid harama Kabe'ye yerine, Kabe'ye girip kaçtı mı, orada dokunmaz kendisine bakımdan. Orada dokunmaz, belli şey. Yani orada kavga olmaz, dövüş olmaz, savaş olmaz ne kadar suçlu bile olsa bakın böyle, en ağır biz cani suçlu bile olsa o Kabe'nin bulunduğu beş tarama içine girmiş de girdi mi, o da emindir. Eylül Ağabey buyuruyor ve men dehalehü kâne amin ve men dehalehü kim oraya dahil olursa emindir de böylece. Peki ne olacak bu kişi orada? Adam öldürmüş, haksız yere katil olmuş, Kabe'ye karşı sığındı. Orada bir biri kaçacak mı? Kalamaz. Neye kalamaz? Dışarı çıkma yakalanır. Tabii tuvalete gelecek. Hadi Zemzem için orada acıkacak. 3 gün, 5'i, 15 gün tavaçkıra tabık işi böylece. Yani dışarı çıkma zorlandığı zamanlar zorlama hale getirilir. Orada da yakalanır aslında görün şekiller böylece. Yani orası haram bölge çevre, haram bölgesini ev böylece. Orada bağış yapmaz haram oluyor. İlelim mescid Aksa. Benim oradan peygamberimizi nereye kadar yürüttüm? Mescid-i Aksa'ya kadar. Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'te muhteremler. Kudüs'te o garip Kudüs'te bulunurlar. Elleği öyle Mescid-i Aksa ki bereket <gülüyor> da hablehu etrafını çevresini onu mübarek kıldık mela buyuruyor. Mübarek, bereketi kıldık. Bu iki anlama geliyor. Bir maddi bereket, bir de manevi bereket. Hemen her bir peygamber oraya uğradı. Yine etrafı da oranın etrafı da o çevreye göre en bereketi yerdir. sulak böyle meyvesi, zeytine çok olan bir yer orası. Şimdi i̇şte Mevla bize burada buyuruyor. Bir aştaki asli hikvi amaç nedir? Niçin bu vakı oldu? Linüriye hü velamüriye. Linüriye hü min ayatına. hü ona yani Habibi'ne, Peygamber Allah Allah'a, kuluna göstermesi için neden min ayatına ayetlerinden bazılarını? hepsini tabi değil. Kavrayamadım. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri niye çıkıyor miraca göklere çıkıyor Peygamberimiz Allah'ın kudretini yarattığı varlıkları görecek şu kehanatın nasıl bir düzenli çalışıyor kainat yani gök atmosferi aşacak atmosferin hikmetler var sonra birinci semada neler oluyor nasıl ki mesela bir fabrika otomotiv büyük fabrika diyelim onun bir merkezi vardır. Onu çalıştıran, yöneten, yönlendiren bir merkez vardır. İşte bu maddala merkezi de birinci kat gökte muhteremler. Orada böylece. Nereye, ne zaman, ne kadar yağmur tanesi yağacak? Orada melek tabi görevli. Orada muhteremler. Böylece. Ne kadar buğut oluşacak? Yağmurun tanesinin niteliği nasıl olacak? Yağmur tanesinin nasıl olacak böylece? Şimdi mesela bir örnek vereyim kısaca. tabii çok geniş bu sırlar muhteremler. Bu hikmetler çok ama çok geniş. Bazı sene ayıb olmaz mesela mut, meyve gideceksem böyle. Ayıb olmadı bu sene. Bazen incir olmaz, bazen armut olmaz, bazen şeftali olmaz o sene muhteremler. Kişi aynı gübreyi koyar. Hatta yağmur da yar. Yağmur da yar. Ama gin o meyve olmaz bu sefer. Çevrede olmaz muhteremler. Niye olmuyor muhteremler? İşte gökten gelen yağ niteliği buna bağlı ya. Uzaydan dünyamıza taşları geliyor muhteremler. taşları geliyor. ışınlara geliyor böylece. Onlar uzay çarpınca parçanın yanıyor. Parçanın toz haline geliyorlar böylece. İşte... Gökten, yerden çıkan su buharı, Onlarla birleşiyor, üzerinde buharlaşıyor. Yoğunlaşıyor. Oradan gelen o madde ile bu sınav ayva ilgi bir meyve madde gelmedi. Ayva olmuyor. İstilen kadar buda, istilen kadar gübrele, istilen kadar suyunu da ver, çok cılız tek uf tek fol Olmaz mı? Tender? Olmaz mı? Şey bakmışsın seneye, Allah kaldırmıyor temeller. Kaldırmıyor. Yani her şey her şey birinci semadan yönlendiriliyor. Şuraya şu kadar yağmur yağacak. Yağmur tanesinin niteliği, ağırlığı, içinde içerdiği kimyasal özellikler nasıl olacak? Ne kadar rızık olacak? Kaç tane pirinç, kaç tane mercimek olacak? Kaç tane kira tut olacak? Oradan yönlendiriliyor muhteremler yani. Tabii, tabii ince işler bunlar. Mevlamız buyuruyor, allah Teala Habibi kulunu meşri haramdan aldı. Önce meşri aksa'ya, sonra tabii göklere çıktı. Ne için? allah Teala'nın ayetlerini, kudretini, azametini şükür denge düzenini görsün. Nasıl çalışıyor denge düzenin? Millette nasıl harolu çalışıyorlar bunları görsün için. İnnehu ve semiyul basiir. Allah Tanrım es esemiyah işidir. Peygamberimizin tesbihatın zikrinde, Peygamberimiz herkesin zikrini konuştu işidir böylece. Hayır şer. El basir, Peygamberimiz her şeyi görüyor. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz peygamberimizin kurulsa gidişini nasip olsa inşallah. Peygamber buyuruyor, hadis-i şerifle aleyhisselam buyuruyor, peygamber buyuruyor. Yani hadisler çok, hadisler bunlar ve çoktur bunlar. Tevatür yakındır. Peygamber aleyhisselam hazretleri yazsın namazından sonra iki rivayet var. Biri Ümmühani'nin evinde. Ebu Talin'in kızın evinde. Biri doğrudan doğru Kabe'nin yanında. Hıcır denen, yani çıkıntı vardır altın olun yerde, orada. İki rivayet var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, ben diyor uykuyla ile arasında idim. Zaten Peygamber uykusu öyle ağır olmaz mütheden. Yani peygamberlerin her biri uyurken onların gözü uyur beyinlere dinlenir ama onların kalbi uyumaz ne anlama geliyor bu tabi mi? yaşayan biri bunlar ama muhteremler yani evden aldığımız örnekler, örnekler, örnekler izah edeyim inşallah yani onların o anda kalbi çalışır bizim kalbimiz çalışıyor yani tık tık ediyor ama onların kalbi kalp gözü açılır. Yani peygamberler uyururken yanında kimler oturuyor, kim giriyor, kim çıkıyor, ne konuşuluyor, hepsini görür duyar peygamber Hatta evliya da bunu duyar muhteremler. Yani bu keşfü kulübü bunaki buna ki, evliyanın ilk kerameti budur evliyanın böyle Bir evlullah mesela evinde bir oda yatıyor. Tek başa yatıyor. Uyuyor da böyle. Hatta horlayabilir. Yani somnium bir engeli vardır. Evli horlayabilir böyle. Bakın tam ağır uyku denir böylece. Ama odasına yerine çıkanı hatta diğer odaları böyle. Onun, ona göre böyle bütün dolaş şeffaflaşır böyle. Onları görün mütremler. İşte bu Peygamber Efendimiz maddeleri uyku ile uyanıklık arasında idim görüyor. Cebrail Aleyhisselam geldi buraya. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber buyuruyor ki, Ya Muhammed, Rabbim seni davet ediyor. Göktörü, Serhan elmeye. Bu ilahi görmeye, Rabbim seni davet etti. Bana Rabbim bu görevi verdi. Seni almaya geldim. Peygamberimizin, Ümmü Hane evinde olduğu, daha kuvvetli rivayet. Zaten o evde, Safa ile Merhaba tam ortasındaydı. O günkü oradaki, oradaki, oradaki ev oradaydı. Peygamberimiz için tavan açıldı. Yarıldı. Ceban aleyhisselam İkansı Allah Allah peygamberimizi Kabe'ye getiriler muhteremler. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'yi muazzamayı tavaf etti. İki kez namaz kıldı. Sonra altınlı alt kısmında hışı denen peygamberi e, böyle yaslandı. Ceba peygamberimizin ta böyle göğüsten aşağı durup peygamber göğüsünün yardı. Bu uzanmazlığa yardı, yardı Ama bıçakla mı? Muhtemelen. Kan çıktı mı? Çıkmadı muhtemelen. Nasıl oluyor? Artık bugün insan bunu anlaması gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Bizim. Neden? Öyle mesela ışınlar var. Böyle ışınlar başlayamayacağı ne oluyor? Acısız, kansız, amet oluyor insanlar şimdi müteremler. Ya saf taşı taşıp parçalıyor böyle bak. Latır işlendiler böyle. Tahtak buraya parçalıyor bunları böylece. Kan çıkmıyor, keşik olmuyor müteremler. Tabi Cevahirü Stalâm, o Latır işlendiğinde daha şeffaf, nur Cevahirü Stalâm. Cevahirin peygamberliğine görsün ya artık. Ağrı var mı? Ağrı yok müteremler. Kan var mı? Kan yok. Peygamberimiz mübarek kalbini çıkardı. Cennetten bir leğen getirildi. Cennette'ni. Tabi cennete ait özel leğen getirildi. Orada Cevâna Aleyhisselam Peygamberimizin göğsünü zemzem suyuyla yıkadı. Bakın muhtemelen. Bunda ibret varmışım ben de Eğer cennetteki su zemzemden dahi olsaydı onu da yıkaması gerekirdi Cebarastan peygamberin kalbini çıkardı işini açtı kalbini baypas yaptı peygamberi e. işini açtı muhtemelen peygamberin kalbini ve damarlarını zemzem suyu ile yıkadı sonra işine ilim, hikmet, iman dolduruldu, yapıştırıldı acaba neden peygamberin e böyle bir şey yapıldı ameliyat. Neden Peygamber'in kalbi yıkandı muhteremler? Hazreti cemaatimiz evliyaların da bu çoğunda olur muhteremler. Ruhani ameliyat bunda. Ruhani ameliyat. Evliyanda çoğunda olur muhteremler. Pa peygamberi daha başka oluyor peygamberde. Neden oluyor muhteremler? Eğer peygamberi arısamaz terinin böyle kalbi yarılıp yıkanmadan oradaki o kara bazı kanlar vardır, kara kanlar yasak kalpte bir kara nokta vardır Onlar yıkanmadan, temizlemeden eğer Peygamber göklere çıkarılsaydı Peygamber gördüğü olağa kadar dayanamazdı Peygamber ödü patlardı peygamberi e, dayanamazdı sonra şu var muhteremler biliyorsunuz insan havası yaşayamıyor İnsan solması gerekiyor. Gökte hava yok. Yani oksijen böyle bir noktaya kadar böyle. Hatta dünyaya kuşatan bir himayet arasında oksijen yetmiyor oraya çıkmıyor muhtemelen. İnsan yaşayamıyor orada. Yaşayamıyor böylece. Tabi Peygamber dedi, Beşler insan. Havaya solması gerekiyor. Ama gökte hava yok. Oksijen yok gökte. Ne yapacak? İşte bakın muhteremler. Peygamberimiz'in yapılan bu ile Peygamber o hayatta uyum sağlayacak duruma çevirdi Peki bu nasıl oldu? Bunun bir örneği var mı dünyada acaba? Her şeye var muhteremler bakınız. Maneviyatta ne varsa her şey dünyada var. Nedir bu? Hepimizin birliği muhteremler. Ana karnındaki çocuk dört ayda tam can veriliyor, ruh veriliyor böylece. Tam ruh verir 4 ayda daha. Daha önce hayat tabi var kendisinde. Ama 4 ayı doldurdu mu tam hayat ruh veriliyor kendisine. Peki bu çocuk ne yapıyor? Havayı soluyor mu? Anakarından soluyor. Oksijen o da alıyor belice. Neyle alıyor? Akciğerli ah, değil ama oksijen. Akciğer ah, çalışmıyor belice. Onun soğumlu sistemi çalışmıyor. Yani burundan oksijen almıyor muhtemelen. Gırttaş yok ama yok çocukta bak. Anakar çocukta böyle Nasıl alıyor oksijenini? İşte göbek kordonu denen göbekte de bağlı birisi bağırsak yoluyla. O annesinin dolaşım sistemine bağlanıyor. Bir eş vasıtasıyla bağlanıyor. İşte anne kanından, anne kanından çünkü göbek kordonu vasıtasıyla hem gıdasını alıyor, hem oksijenini alıyor, hem de oradan bunları geri veriyor. Yani şöyle kaliteli atana kanında bak. O da tavadık karına verecek. Yani şu göbek kordonu vasıtasıyla ile hem de böyle ifratatül oradan veriyor temeller. Sonra ne oluyor? Çocuk dünyaya geleceği anda anda hatta çocuk bu temeller ters çıkarsa, oluyor ya, ters om olursa hayat tehlikeli oluyor. Neden? Çünkü son yapmış girişimi akmetemeller. Şey, çocuk önce şişin başı çıkar. Çocuğun böyle başı ana karına çıktığı gibi daha bedeni ana karına daha çıktı gibi Hemen akciğeri ah geliştir. Akciğeri ah geliştir. Çünkü hemen soluma başlamaktan bak. Ana karındayken canlıydı. İnsan şeklindeydi. Aynı insandı. Ama orada başka bir hayat yöntemine bağlıydı. Daha başçı dünyaya gelmeye başlayken başka hayatta geçiyor muhteremler. Böyle davrayım hayvanat aleminden muhteremler. Kara kurubası. Kara kurubası yumurtasını suya atar. Kara kurbağası yumurtanın suya atar. Suya atar. Erkek kurbağa da o yumurtayı döller dışarıdan. Buna dış döleme deniyor. Yani çift kurbağalar kurbağalar. Erkek kurbağa dişi kurbağa atar yumurtasını hücresine suya atar. Erkek kurbağın dış döleme döller. Sonra ne oluyor bakın muhteremler? larva dönüyor kurbağa yavrularına. O çıkan yavru 2-3 şeye kadar suda kalır böylece. Onda akciğer yoktur. Aynı balıklar gibi solungacı vardır böyle. Yani suyu çeker, sudaki oksijeni alır, suyu geri verir. Piskitme işte bu şey böylece. böylece. Bir de kurbanın kadar kuruk olur. Suda Yastık kuyruğu olur böylece. 2 gün sonra o kurba karada yaşayacak duruma gelince birdenbire bunu akciğeri geliştir, arkada kuyruğu kopar, Oradan gider, kurban-ı akceye geliştiği anda kuyruğu sıçrar, suya çıkar. Sahile çıkar baktığımda. Çıkar böyle şey. Yani, nedir bu örnekler muhteremler? Bir insanın şu ateşe mecbur değil baktığınız böyle. Yüce Mevla dilediği anda o varlık otomatikman başka hayata dönüşebiliyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de muhteremler. Miraçtan önce ameliyat edildi kalbin yıkandı, temizlendi o alemlere uyum sağlayacak ortama getirildi peygamber Allah tabi buyur Cebrail ya Cebrail Habibim Muhammed'im ya yürütme, cennete git oradan bir bine kal cenab cennete gitti tabi bir anda gidiyor cennete vardı. cennete gitti cennete bazı bakın varlıklar var böylece. Burak denen Burak. Burak Berk kökenine geliyor ki yani yıldırım gibi şimşek anlamına geliyor böylece. O aleme geliyor. Cenab-ı baltı aşağı yukarı 40 bin Burak bir yerde cennette. Hepsini neşeli. Bir tane işlerden biri mahzun böyle. Çekilmiş kenara böyle. göze yaştı. Ona sonra Cebrail Aleyhisselam. Ya bırak. Sen ne böyle hüzünlüsün, mahzunsun? Ne oldu sana? Başını kaldırdı. Ya Cebrail. Bundan kırk bin yıl önce bir duydum. Ya Muhammed ya. O ismi aşık oldum. Bir yaktı yahut isim benim muhamesin yaktı. Ona aşık oldu. Onu görmeyince ne artık otlayabilirim, neyhem yiyebilirim, ne su içebilirim. Yavrusu der ki gel seni bu akşam maşukuna kavuşturayım. Aldı getirdi. Ama tabi muhteremler cennetin hiçbir şeyi dünyaya benzemediği için o da dünya harına benzemiyor ama katırdan küçük, belki mi büyüğü, ortası ama gümüşün beyaz gümüş şeklinde sanki böyle, madeni sanki böyle yani et deri değil, tüy değil yüzü insan şeklinde aynı insan yüzü açık fesin, konuşabiliyor konuşabiliyor yani kuru başka, ayağa başka mücehverlerden bu şekilde öyle tabi bir cennet varlığı varlığı Peygamberimiz onu getirdi Burada Cevran sen getirdi, burada ya Muhammed. İşte abin sana bunu gönderdi. buna bin önce Kursi'ye gideceğiz, beş dakika edeceğiz <Gülüyor> Peygamber tam binecek buraya. Burak bir sertlik yaptı Burak, Burak. Yani sanki ya huysuz yaptı Burak. Yani bindirme üzerine. Cevran sen dedi ya Burak ne oldu sana? Bak Resulullah ne bilecek. Dedi ki bırak ya Cebrail. Yarın mahşer günü Peygamberin kabrinden kalktığı zaman da eğer benim üzerine binerse o zaman duracağım buyurdu. Bana söz versin. O gün eğer başka bura binerse o zaman ben biner mahzun olurum orada. Peygamber evet ya bırak di Peygamber başını sıvadı. Mahşerin senize binerim o zaman bırak rahatı durdu bu şekilde böylece. Peygamber'e bindim uuteremler. Cevab-ı önünde Miki arkasında Aziz orada böyle şey binlerce melekler böyle böyle bir törenle böyle Peygamberimiz çıktı bu bırak gözünün gördüğü yere bir ayağına basıyor ama ayağı yere değmiyor böyle şey uçar gibi mesela tabi orada mesafe açık böyle görüş uzun Yani 50 kimin ilerisinden görüyorsa Orayı bir adam bakıyor böylece. Bir adama oraya. Giderekken yolda sağdan bir ses geldi peygamberimize. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı. Biraz sonra soldan bir ses geldi. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı ailesi madretleri. Sonra bir kadın çıktı. Kadın çok süslenmiş. O kadar zihni takmış kadın o kadar süslenmiş. O çıktı önüne peygamberimizin Ya Muhammed dur biraz Peygamber durmadı Kadın çok süslenmiş ama Yaşlı çok yaşmış kadın İleride biri genç çıktı Çok nurlu genç O peygamber dur Ya Muhammed deyince Peygamber durdu Peygamber soru Cebu Aleyhisselam'a Ya Cebu ne kim bunlar Gördük ki ilk sana dur diyen sağdan O Yahudiliğin sesi idi o sese eğer birader meyleseydin, ümmetin Yahudiliğe meyil edebilirdi. Soldaki ses, Hristiyanlığın şahsi manevi sesi idi. O sese meyleseydin, ümmetin Hristiyanlığa meyil edebilirdi. Peki Karacım Cabel, o yaşlı kadın kim çok süslü? o dünya işte böyle işte. Dünya artık yaşlandı. Ah Artı diye ömrünü tamladı artık böyle. Dünya artık son asırların artık dünya. Ama insanlığı duyuşçu altı altı insanları. Peki o genç kimdi ya Cevrihin? O İslam dini işte böyle. Elhamda genç İslam dini. Peygamber İslam adetleri Medine'ye gelince yaparsın buyurdu ki ya Muhammed in iki kere namaz kıldı burada. Sen yakında buraya geleceksin, buraya gelişeceksin böyle işte. <gülüyor> Yine Peygamberimiz de, Turistina gelince orada caddede indirdi iki kere namaz kıldı Turistina'da derken Kudüs'e gelindi muhteremler. Kudüs'e gelindi. Kudüs dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Ne zaman bina bilinmiyor muhteremler. Yalnız Musa Aleyhisselam'dan sonra Yuşa Aleyhisselam orasını fethetti. Aldı. Müşrikten orası aldı böyle. Ondan sonrası daha tarih biliniyor. Onun sonrası fazla bilinmiyor Kudüs şehrinin. Dünyanın en eski şehirde birisi Kudüs. Orada bulunan Meşcidi Aksa. Aksa en son anlamına geliyor. En uzak anlamına geliyor. Mekki'ye uzak olduğu için ona bu isim verilmiş. Peygamber Mademiz Hazretleri Meşcidi Aksa'ya gelince Burak'ı orada bir kaya var. Hala duruyor muhtemelenler. Hacerül Muallak denir Türkiye'de buna. Hacerül Muallak denir böylece. Ee, sahra Üzerine tabii meşhit var. O zaman yoktu meşhit ama en iyi bir meşhit yapıldı Sahra. Çok büyük mübarek bir yer muhteremler. Altı boş böylece, altı boş yani bir kenara tutuyor. Altı insan giriyor, insan boyundan yüksek. Altı boş. Peygamberimiz Hazretleri Burakı orada bir halkaya bağladı. Nedir bu? Demek ki sebebe tevessül gerekiyor. Kaçmaz tabi. Gerekiyor. Peygamber Meşri Haksı'ya gelince yeryüzüne ne kadar peygamber gelip geçmişse hepsi Peygamber'e karşıladılar. Beşlerin önünde karşıladılar. Artı yüzün dört bin eksi fazla Allah tabi sayısını bir melanı biliyor. Hepsi O Oradan Meşri Haksı'ya girildi. İçine girildi. İki kez namaz kılmayacak. Ama ama İmam kim olacak? Peygamberimiz Adam Aleyhisselam'a baktı. Dedi ki ya Adem sen bizim babamı dedemişsin Ben senin torunum. Önüne geçemem senin. Sen bu mihraba geç. Şeref buyurdu muhtemelen de. Adem Aleyhisselam'a babamız. Gözden hafif yaş geldi. Evladım Muhammed. Rabbim bana cennete şu acı yaklaşma buyurdu şeytana aldandım. Ölmem zannetti ebedi yaşarım diye oh meyvesden yedim. Allah'a emine dinlemedim o anında. Allah bunu mahşe bana soracak. Ne olacak halim diyor. Adam Aleyhisselam ben geçemem. Nuh Aleyhisselam ya Muhammed ümmetime beddua ettim. 950 yıl uğraştım onlarla en son artık sabrın tükeni beddua ettim onlara. Allah' bir tek kişi bırakma, hepsi helaket edin. Ama Allah bulma soracak mı? Aşkıda yiyenler şey diyor. Bu şekilde gele gele peygamber'e sıra geldi. Zebrahan'ın tut peygamber'in elinden. Büyordu ki, ya Muhammed sen varken bunlar ne geçemezler buyuruyor. Peygamber'in mihraba geçti. Halen orası belli muhteremde. Bir bilirler. Meclis-i Aksa'da böyle meclis-i Aksa aşağıya aşağıya iniliyor. iniliyor. Üstündeki meclis ayrı. Altı meclis-i Aksa'dır hemen sağ tarafında peygamberlerin namaz kıldıkları ve peygamberlerin kıldığı yer Cebu Aleyhisselam müezzin Resulullah İmam Mihrab'da cemaat hepsi peygamber peygamber orada iki rekat namaz kılındı tabi ne oldu nasıl namaz oldu onu bir Allah bilir muhtemelen nasıl feyiz namaz oldu kimin, ne kadar sürdü Nasıl namaz oldu? Onu bir muhteremler. Peygamber'in orada iki yaz namazı da Aleyhisselam Hazretleri. Ondan sonra elhamdülillah göklere uğruş münaj başladı. Şimdi biraz da gelelim inşallah. meclis Aksa'ya muhteremler. Gelelim. meclis Aksa bizim de ilk kıblemiz idi. Mekke mükerreme döneminde Medine'de ilk dönemlerinde Meşhur aksa Müslümanların da kıblesi kıblemiz ile Oraya dönerek namaz kıldık Mustehemler. Nedirim meşhur aksa? Meşhur aksayı ilk yapan Dawudül Aleyhisselam Hazretleri. Hem Peygamberdi, hem Padişahdı kendisi. İki şey onda birleşti. Oğlunu ikisi de birleşti. Onunla da birleşti. Dawudül Selam Hazretleri meşhur aksayı yapmaya başladı. Çok derin temelleri kazırdı. Her taraftan değişik taşlar getirtti. Gayet süslü in, in, işlendi bunlar. Ama ancak bir insan boyu kadar böyle, duvar yükseldi. Davul Selam ömrü bitti. Özen tabi anlayınca oğlu Süleyman Aleyhisselam'a Sudan Süleyman meşhur oldu. Ona vasiyet etti. O da henüz daha gençlik ama daha böyle. 13 yaşlarında ama. Yavrum dedi, bunu sana dedi, ediyorum. İnşallah sen bunu tamamla yavrum dedi muhteremler. Sonra onun yerine Süleyman Aleyhisselam Hazretleri padişah oldu, dertin başına geçti. Onlar abim peygamberi verdi ve Süleyman Aleyhisselam Hazretleri ki meşhur Sultan Süleyman diye meşhurdur. 7 senede tamamlıdır. 7 senede böyle. Çok ama en kıymetli mücevherler böyle getir. Dünya her tarafından böyle. Yalçutta, zümrütler, inciler, gümüşler, altınlar, en değerli mücevherlerle o direktöre yaptırdığım yedi senede de meşhursayı itirdim o Yalnız aynı meşhur durmuyor sen. Yeri aynı yer, aynı yer, yeri aynı yer vereceğe, asuru hükümdarı bütün asar. Onu yıktı mı teren orasını? Yaktı, yıktı orasını böylece. Sonra tekrar yapıldı. Sonra da Romalılar onu yıktılar. Romalılar yıktı orasını böylece. Peygamberimiz Miraç gittiği gece orası harap bir Yani temeli duruyor, temel taşları duruyor, yeri belliydi orası, yani harap bir haldeydi. Söyledimdir la Hazir Ömer'in zamanında. Orası Müslüman geçti. Kudüs, meşid Aksa. Geçti muhteremler. Tabi ondan sonra tahmin edildi. Ne yazık ki bir dünya savaşının sonunda sonunda İngiliz geçti. Osmanlı'nın çıkarıya geçti muhteremler. Geçti. Şimdi biliyorsunuz tabi Yahudilerin ellerinde Meşid-i Aksa muhteremler. Onun tabana yıkma uğraşıyorlar, yakma uğraşıyorlar, tarifme uğraşıyorlar bir orasını uğraşıyorlar. Tabii orası bizim de eski kıblemizdir bize göre orası kutsaldır muhteremler orası hem inşallah Allah'a dua edilen muhteremler inşallah orası İslam'ın geçmesi için 67 yılında muhteremler oraya gitmiştim ikinci defa gitmiştim oraya 67 yılında Kudüs 2'ye bölünürtü o zamanlar böyle eski Kudüs denen kısım yani asıl kutsa olan kısımlar Ürdün'e ait böyle. Arada duvar vardı. Bilin Bilkettin duvar. Hatta sıvasız Bilkettin duvar vardı. Açlıkla 3 metre yüksekliğinde var tahminim. Üzerinde dikenli teller var üzerine de böyle. Geçilmesi için. Bu kurusu meşr-i kısmı, kutsal kısımları Ürdün'ün elindeydi muhteremler. Ben az ziyaretten çıktım oradan gittim. Medine'ye gittim, haber geldi ki İsa denen o kefereler o bölümde almışlar diye muhteremler. İnşallah kurtarır İnşallah Teala. Şimdi azı cemaatimiz tabi Miraj'ın baştan söylediğim gibi ancak ki İsa bölümünü anlatabildik. Yarın inşallah, ama tabi burada olmayacak inşallah, inşallah nasıl olsa öbür kısmı geçireyim inşallah. İlla Fatiha.